Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi Günaydın hoş Günaydın hoş geldin Hoş bulduk Eee nasılsınız? Ben sorayım bu sefer. <gülüyor> Vallahi çok karışık, çok yoğun haberler arasında slalom gibi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet, ben... Benim emojim gülen surat bugün. <gülüyor> Peki <gülüyor> yani bir anlamı var herhalde. Neyse evet. hiç girmiyorum buna ama Türkiye gündeminde, dünya gündeminde maşallah çok karman çorman. Ee... Biz başka emoji kullanmıyoruz. Sadece gülen. gülen surat mı? Bir de çılık tablosundaki o emoji. <gülüyor> İkisinin arasında bir yerde evet. gidip geliyoruz zaten. Genellikle. Kafka ile Aziz Nesin arasında gidip evet. geliyoruz. Ee, evet Murat Hamungan söylüyordu bunda. Ha Peki tamam oraya da bir selam vermiş olduk. Bugün işte alternatiflerden bahsetmeye başlamıştık zaten son ya da başlayacağız demiştik son programda. Bugün ben işçi ile ilgili özellikle herkesin az çok bildiği ya da bir şekilde duyduğu ee, i̇ki örnekten bahsedeceğim. <gülüyor> Mondragon bir tanesi. Mondragon Kooperatifler Federasyonu. İkincisi de Arjantin'de e, özellikle 2000'lerin başına itibaren yaygınlaşan işgal fabrikaları. E, şimdi bunlar neden alternatif dersek. Mondragon'da işgal fabrikaları da kooperatif olarak işleyen. Yani e, işçilerin hem e, sermayedar olarak yani hak sahibi e, üye olarak... E, sahipleri olan yani kooperatifin ve sermayenin sahibi olanların işçilerin olduğu hem de e, hem de bu sayede de e, bütün yönetimle ilgili kararların hepsini işçilerin kendilerinin verdiği yapılar. <gülüyor> ve e, işte kooperatifler, alternatifler dediğimizde biz böyle çok e, ...romantik bahsediyormuşuz gibi gelebilir herkese ya da birçok insana. E, sanki işlemez bunlar. İşte işçiler e, nereden bilecekler fabrikayı yürütmeyi, o kararları vermeyi... ...ya da işte işçilerin eline verirsek tembelk yaparlar gibi. Aslında bildiğimiz ekonomi bir e, disiplininde de karşılığı olan argümanların... E, ...çok da tutmadığı, gayet de başarılı olarak işlediği iki örnek. E, şimdi Mondragon Kooperatifler Birliği ya da <gülüyor> Kooperatifler Federasyonu... İspanya'nın e, Bask bölgesinde e, faaliyette olan e, çok geniş bir kooperatifler birliği. E, bugün yaklaşık 256 işletmesi olan bunların 103 tanesi e, Bask bölgesinde geri kalanı dünyanın başka yerlerinde olmak üzere. Ve Bask bölgesindekilerin hepsi e, daha doğrusu İspanya'dakilerin hepsi e, kooperatif olarak işleyen İspanya dışındakilerin ee, hepsi değil ee, ancak adım adım kooperatifleştireceklerini söyledikleri 256 işletmeden oluşan bir A ve 83 bin kişiye e, istihdam sağlıyor. <gülüyor> Şimdi bunların e, bunu nereden başlayayım anlatmaya Heh. 1950 1950'lerin ortasında başlayan bir A özellikle bask bölgesinde bask e, hem bask özelliği ve özgürlüğü hareketiyle iç içe e, hem de o sırada İspanya'da olan Franco'cu rejime karşı olarak e, olan Bask'taki hareketin bir parçası olarak aslında başlıyor. Yani siyasi özelliğinin bir e, başka ayağı olarak ekonomik özellik e, hareketi olarak e, düşünülebilir. Burada e, anahtar bir karakter Rahip Arizmendi. <gülüyor> Bize tuhaf gelecek ama hem Latin Amerika'daki e, birçok özgürlük hareketinde hem de Bask'ta bu örnekte... E, ...Hristiyanlığın bir özgürlükçü kanadının... ...bu tür toplumsal muhalefete... ...çok e, destek olduğunu görüyoruz. Sürahi Parizmendi'nin aslında biraz... ...katalizasyonuyla... ...başlayan bir e, ekonomik hareket. 1956'da... ...ufak bir grup işçiyle... E, ...kurulan ilk... Ko e, ...kooperatiften sonra... E, ...bugün... ...mobilya, beyaz eşya... ...ağır sanayi, yani sanayi makinesi parçası... ...özellikle üreten çok e, şeyleri var... E, fabrikaları var. Medikal ekipman ve çok ciddi e, İspanya'da çok ciddi boyutta e, örgütlenmiş olan bir satış zinciri yani market, süpermarket ve e, alışveriş merkezi <gülüyor> zincirine sahip Mondragon. Şimdi e, ve bas bölgesinde birinci sanayi holdingi. Yani evet, en büyük sanayi. Çok şaşırtıcı bir, bir bazı açılardan evet. şaşırtıcı yani. Yani bir anlamda ve İspanya'nın beşinci büyük e, sanayi holdingi. Şimdi böyle birkaç internette de ulaşılabilecek şu anda e, federasyonun başkanı olan Josu Ugarte baskıça tam yani hani nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum ama onun verdiği mülakatlarda ya yani biz bir kooperatifiz ama sonuçta biz bir işletmeyiz de diyorlar. Evet, şimdi tam burada bir ufak parantez açık bir şey sormak istiyorum. Kooperatif nedir? Şöyle e, <gülüyor> e, kooperatif Kooperatifin tabii tek bir formu e, ya da modeli yok ama kooperatif şu aslında işçilerin e, sermayenin hepsine sahip olmak zorunda değiller. Yani makineleri ya da işte parayı bir yerden kiralıyor da olabilirler ama üretenlerin daha doğrusu e, orada üretilen metanın ya da her neyse ürünün e, üretenlerin ...oradaki karı, o üretim sonucunda e, oluşan karın nasıl kullanılacağına karar verdikleri ekonomik organizasyon. Şimdi kapitalist bir şirkette ya da herhangi bir şirkette, bildiğimiz şirkette ne oluyor? Bir tane patron var ya da bir e, yönetim kurulu var. Bir de işçiler var ve işte e, men men men işletmeciler var. Yani e, bir de böyle bir orta kadro var. <gülüyor> Yöneticiler var. Yöneticiler var. E, <gülüyor> İşçiler ya da üreticiler üretimi yapıyor. Yöneticiler doğrudan üretilecek şeyin üretimine katılmıyor ama üretim sürecinin nasıl örgütlendiğini e, daha çok izliyor ve denetliyor. Yönetim kurulu da bütün bu sürecin sonunda e, o kârla, arta kalan kârla ne yapılacağına karar veriyor. Bu kârı tekrar şirkete mi yatıralım, başka bir şirket mi kuralım, e, atıyorum bununla finans piyasasında finans kağıtlarımı oynayalım yoksa... Kendimize mi ayıralım bu paranın daha çoğunu gibi kararları. Sonuçta aslında üretmeyen ama karar verme gücü olan bir grup insan üretimin nasıl olacağını ve karın nasıl kullanılacağına karar veriyor. Kooperatif de bunun yerine biz üçümüz bir şey üretiyor olursak. Ürettik atıyorum 10 tane bir şey. Bu 10 tane şeyi sattıktan sonra cep elimizde telefon. kalan 10 tane cep telefonu ürettik üçümüz <gülüyor> Sattık 10 tanesini. Buradan giderlerimiz önceki bir kendi maaşlarımızı ayırdık. Yani emeğimizin karşılığı olan maaşı ayırdık. Normal bir şirkette de nasıl işçilere maaş veriliyorsa. E, makineleri tamir ettirmemiz gerekiyorsa her neyse. Yani bu e, amortisman dediğimiz sermayenin amortismanı onu ödedik. Ondan sonra e, kirayı ödedik vesaire. Elimizde bir miktar kar kaldı. Bundan yani Tahminen inşallah. Yani üretiyorsak böyle ya bir yapım, şey cep ben. telefonundan kalır. Sonra bunu ne yapacağız? Ya yani bunu ne yapabiliriz? Bir işte üç tane daha e, makine alabiliriz ve daha fazla üretebiliriz. E, bir kişiyi daha yanımıza alabiliriz mesela ortak edebiliriz. Ve dört kişi ondan sonra karar verebiliriz. Akşam da e, çatır çatır yiyebiliriz. Çatır çatır yiyebiliriz. Yani kendimiz aslında daha fazla Hı. maaş vermiş Hı. olabiliriz. Ya da mesela... Ee, ...yan taraftaki kentsel dönüşüme karşı mücadeleye destek olarak ayırabiliriz. Ya da bir tane daha kooperatif kurulması için bir bankaya koyabiliriz. Ya da hakikaten kötü günler için saklarız yani ve bunu bankaya koyarız. Üçümüzde katılmayız, e, dokunmayız. Onu bunu bankaya koyduğumuz zaman da gene aynı şekilde şey devam etmeyecek mi? Döngü devam etmeyecek mi? Hangi döngü? Yani... Büyümeci döngü evet. mü? Yani illaki değil. Mesela şu olabilir deyelim ki biz bunu bankaya koyduk ve karar verdik. Bir bu, kooperatif bankaya, kooperatif kooperatif bankaya, bankaya koyduk evet. ve e, bu, bu şeyin şirketin parası ve bu kötü günlerde kullanacağız. Bu koyduğumuz para ve şu karar verebiliriz. Karın her sene yüzde otuzunu kooperatif bankaya koyacağız. Kimse dokunmayacak bunu harcamayacağız. Büyümek için de kullanmayacağız. Başka kooperatifleri desteklemek için kullanacağız. Mesela dayanışma parası olarak ayırıyoruz diyebiliriz. Ve aslında o kooperatif bankayı da desteklemiş oluruz evet. bu şekilde. Yani e, tabii ki şu demek değil. Şu açıdan romantize etmemek lazım kooperatifi. Her kooperatif böyle şahane toplumsal ve ekolojik e, şeylerle dertlerle karar vermiyor olabilir. Hı -hı. Yani sadece işçi demokrasisi olması yani işçi öz yönetimi olması... ...çok güzel ve bizim doğru bulduğumuz kararları işçilerin vereceği anlamına gelmeyebilir. Son derece büyümeci ve kâr amaçlı kooperatifler de olabilir. Peki, ben bir de şeyi sorayım. Mondragon'da bütün kararları da işçiler mi veriyor yöneticiler? Aynen. Ee, şöyle, Mondragon kooperatiflerinde karar mekanizmasının tek bir modeli yok. Ee, i̇şçilerin şu var, yani prensip olarak... Mondragon prensiplerini internette de bulabilir aslında dinleyiciler. Çok basit temel prensipler. işlerin yönetime katılması, işte herkesin katılma hakkı, bir, bir üye, bir, bir oy diye bir mesela prensipleri Hı. var. Ama şu şu şekilde olabilir. Mesela bahsettiğim süpermarketler zincirinde, bu perakende satış zincirinde tamamen kolektivist bir yaklaşım benimseniyor. Yani bütün çalışanlar ...beraber e, oturup herkes karar veriyorlar. İşte bu karı ne yapacağız, e, iş planımız ne olacak, e, yönetim nasıl olsun falan filan gibi bütün kararları hep beraber veriyorlar. Şimdi bu, bu tamamen full kolektifist yaklaşım bazen e, maliyetli olabilir. E, özellikle çok hızlı kararların verilmesi gereken işte vesaire ya da belli uzmanlıklar gerektiren e, iş kollarında bu birazcık daha zor olabilir yani. Bir şirketin yönetim kurulu da çalışanlardan mı oluşuyor tamam? Aynen. Yani ee, dışarıdan diğer... bir yönetici yok. ithali yok. Mu? Hayır tamamen işçilerden oluşuyor ve hatta yani o arada işte bir takım modeller var. Mesela işçilerden oluşan yani bir yönetim kurulu yapısının olduğu kooperatiflerde de Mondragon'da yine işçilerden oluşan bir meclis... Ee, bütün işçilerin seçtiği bir meclis hem e, rehber hem de denetleyici, yol gösterici ve denetleyici olarak ara bir kademe olarak hı hı. yine şey yapıyor. Yani sadece yönetim kurulu ve işçiler değil yani işçilerin seçtiği bir yönetim kurulu gibi bir temsili iş e, dem ekonomik demokrasi değil bir de arada bir, bir katman daha olan. ...bir öz yönetim modeli genellikle... Benim ...yönetim aklıma, kurulu olanlardan. Benim aklıma Türkiye'deki örnek olarak Kazova geldi. Kazova'daki fabrika... ...aynı benzerlikten bahsedebilir miyiz? Şimdi şöyle, Özgür Kazova tekstil Kooperatifinde... ...sadece üç tane işçi kaldığı için... ...onlarda öyle bir tabakalaşma... ...henüz Hı. gerekmedi. Ancak... Hem Mondragon'da hem Kazova'da bahsedebileceğimiz şöyle bir şey var. Ve az önce işçiler her zaman doğru ve bizim beğendiğimiz kararları vermek zorunda değil dediğimiz için onunla da bağlantılandırayım. Mondragon'da bir daha geniş bir asamble de var, bir meclis de var. Bu meclis aynı zamanda çünkü Mondragon işçi üretim kooperatiflerini kurarken tüketim kooperatifleri de kurdu aynı zamanda. ...yani bu hmm. bir e, bask toplumundan bağımsız bir ekonomik yapı değil... ...aynı zamanda bask toplumuyla iç içe olmasının bağlarını da kurdu ve... ...tüketici kooperatifleriyle üretici... ...zaten üretimdeki işçiler çoğu zamanda tüketici kooperatiflerindeler... ...ama hmm. işte atıyorum sen mobilya üretiyorsun ama beyaz eşya... ...ya da yine Mondragon kooperatifinden alıyorsun falan gibi... ...böyle bir model ve e, bu meclis... Yani o kooperatifin olduğu mahallede mesela öyle bir meclis e, kuruluyor ve toplanıyor ve o kararlar beraber veriliyor. Yani meclis nasıl diyeyim işçiler tüketicilerin belki fikirlerini dikkate almak zorunda değil karar verirken ama... ...yani biz kârımızı şunun için kullanacağız diye... ...o kararları açıklamakla yükümlüler. <gülüyor> ve insanlar bir şeyler söylemekle... Yük, e, ...söyleme hakkına sahip. Hayır hmm. öyle kullanmayın bizce diyebilirler. Kazova ile şöyle bir benzerliği var. Kazova da her zaman... ...toplumsal muhalefetin diğer taraflarına... ...hep çok açık olduğu ve her toplantısını... ...biz işte makinelerimizi almak istiyoruz artık... ...ve yardım ihtiyacımız var ya da... ...biz üretimde şunu yapmayı düşünüyoruz... ...ne dersiniz gibi... herkese açık toplantılarla yaptı bunu yani... Kazova da aslında kararlarının ekonomik kararları e, toplumun genelinden izole kararlar olarak değil beraber alınması gereken hmm. beraber yapılması gereken bir süreç olarak e, kurdu. Kazoyda bu e, programlar silsisi içinde bir noktada zaten e, şey yapacağız e, misafir edeceğiz onlar da bu ara e, zor durumdalar yani zaten biraz zor durumdalardı bir süredir ama e, dinleyicilerimize bir kere daha çağır yapalım goodfortrust.org e, üzerinden Kazova ürünlerini internet üzerinden sipariş verebilirler. Evet. Sadece kazak değil tişörtler ve pamuklu e, tekstil ürünleri de var. Çok da güzel <gülüyor> diye, diye kompetitif reklamımızı yapalım. E, şimdi Mondragon'a bir tekrar geri döneceğim. Mondragon'un başarılı olmasının aslında az önce bu meclisten bahsettim. Üç ayağı var. Birincisi bu meclis denebilir. Yani... Hem mesela ne üretelim konusunda bir karar verirken tüketicilere danışmak yani diyelim ki sen bir mobilya üreticisisin ya da işte beyaz eşya üreticisin ve ütüyü daha fazla üretmeye karar verdin ama bu çok yanlış bir karar olabilir yani belki de ütüye gerçekten ihtiyaç yoktur kimse de almayacaktır bunu sen tüketicilerine danışarak beraber alırsan bu üretim kararını aslında neyi satabileceğini de çok daha iyi karar vermiş oluyorsun. Dol birincisi, ikincisi Mondragon ilk kurulduğu günlerden itibaren burada Rahip Arizmendi yine bahsettiğimiz karakterin çok e, öngörülü olmasının da birazcık sayesinde iki tane ana yapıyı da beraber kuruyor. Birincisi bir eğitim enstitüsü, ikincisi yine kooperatif olarak işleyen. İkincisi de yine bir kooperatif olarak işleyen banka. Şimdi eğitim enstitüsü sadece e, iş ve meslek eğitimi vermiyor. Bunu veriyor temel olarak ama aynı zamanda bir, nasıl diyeyim, ideolojik kooperatifler ideolojisi, eğitim enstitüsü, eğitim laboratuvarı olarak da e, işlev görüyor. Şimdi bildiğimiz ekonomi bize nasıl kooperatiflerin aslında üretken e, olmadığını, verimli olmadığını, batmaya mahkum olduğunu öğretiyorsa... ...bir karşı bilgiyi de mesela bu eğitim enstitüsünde bildiğimiz ekonominin Hı -hı. sonu öğretiyor. Yani aslında kooperatiflerin toplumsal faydaya daha ne kadar daha e, uygun olduğunu... Ee, çevre ve ekolojik değerlerle çok daha uy uyumlu bir e, üretim modeli olduğunu aslında daha verimli olacağını. Çünkü üretim sürecini bilen insanların yani hakikaten onu üreten insanların üretimle ilgili kararları vermesinin çok daha üretken kararlar vereceğini vesaire e, anlatan ve yani bu kooperatif ideolojisini aslında eğitimini veren bir e, eğitim enstitüsü. Bunun bunun ee, önemi aslında kriz zamanlarında çok daha fazla ortaya çıkıyor. Hmm. Bankanın evet, da öyle söyleyecektim ben de. Çünkü mesela en son e, 2013'te bir beyaz eşya fabrikası kapanıyor. 2000 kişinin işsiz kalmasına. Yani Mondragon Kooperatifleri Ağı içinde bir beyaz eşya e, kooperatifi. Ve ne olur normal bir işletme. E, işte biz battık. E, i̇şte patronlar der ki battık. Buyurun tazminatlarınız. Aynen buyurun tazminatlarınız <gülüyor> ne yaparsanız yapın. E, ...bu yani Türkiye'de böyle oluyor... ...İspanya'da buyurun tazminatlarınız... ...işsizlik hani tamam sigortası var... ...ve bir miktar hani hükümet size destek oluyor... ...ama... E, ...Mondragon'da ve diğer kooperatiflerde de göreceğiz bunu... ...genellikle eğilim... ...zaten diğer kooperatiflerden... ...yani bir kriz durumunda kapatmak değil... ...herkes daha azalsın... ...ama burası devam etsin... ...kimsesiz kalmasın... ...Mondragon'da da yapılan bu beyaz eşya fabrikasından... ...kapanınca açığa çıkan 2000 kişi... ...bu eğitim enstitüsüne geri gidiyor... Ve var olan kooperatifler ağında, var olan diğer kooperatiflerde nasıl çalışır, nasıl istihdam edilebilirler üzerine... ...zaten bir konuşma ve tartışma sonrasında tekrar eğitim görüyorlar. Patron dahil herkes azalsın değil mi? Evet, aynen. Orası <gülüyor> önemli çünkü. Yani patron zaten yok. Yani yok, patron yok. Hani... Yok, genel olarak bahsediyorum. Yani evet. böyle bir durumda karşılaştığım. Evet, evet. Durumda. Yani kooperatiflerle tam bir yönetim kurulu olsa bile sonuçta o... Ee, belki yönetimde olması hasebiyle belki daha fazla ücret alıyor da olsa hı hı. E, sonuçta din kimseyi kovma gibi bir e, şeyi yok bir evet. kooperatifte. Çünkü herkes sermayedar. Yani herkesin oy hakkı var. Yani ben beni kovun diye oy kullanmadığın sürece en azından Hisseder, evet. kimse seni kovmaz. E, ve hisseni geri vermek zorunda kalırlar. Ama zaten kooperatifin yani birçok kooperatifle de konuştuğumuz zaman dertleri ...kâr etmektense... ...yani daha az kazanıyor ve hatta... ...zarar bile ediyor olsalar... ...bir tanemizi bile feda etmemek... ...o yüzden o yükü e, topluca... ...sırtlamak yani birini atmaktansa... Ee, açık Radyo'nun kuruluş hikayesine benziyor biraz sanki... Açık Radyo da evet yani... E, ...bence bir kooperatif... ...yani bir evet. meta satmıyor olmak demek... ...bir ekonomik üretim yapılmıyor olması... ...demek değil bir üretim yapılıyor burada... E, ...şimdi... Şöyle belki bir de şunu bahsedeyim. Yüz, Mondragon nasıl kuruluyor ve nasıl devam ediyor derseniz mesela bir kişiyi daha alacağız diyelim ki biz üçümüz şey yaptık Mondragon Konferi Speri'ne Selahattin'de <gülüyor> Ee, telefon kooperatifimizi e, evet. alacağımızda önce Selahattin e diyoruz ki paran var mı arkadaşım? O, o problem. <gülüyor> Çünkü sermaye katkısı yapması gerekiyor her alınan yeni insan. Ha Ama parası yoksa ne yapıyoruz? Tamam senin paran olmayabilir ama biz sana şöyle bir plan yapalım Selahattin. 10 ee, sene boyunca mesela senin e, maaşından, aylık maaşından ufak miktarlarda kesintilerle biz senin sermaye payını e, böyle şey yapalım. Sevalettin tamam derse tamam diyor. Giriyor. Zabrıyor. <gülüyor> Şimdi mesela şeylerin bu kooperatiflerin e, Mondragon içindeki zaten e, şu anda kar edenlerinin bir de yani bunlar bir federasyon haline geldiler ve evet. şu anda e, kar ediyorsa bizim kooperatif karımızın yüzde otuzunu havuza veriyoruz. Hı hı. Eğer kar etmiyorsak vermiyoruz ama mesela diyelim ki a'daki bazı kooperatifler kötü durumda ve onlar zarar ediyor. O havuzdan... İşte ağdaki diğer ağ, e, şeylerin kooperatiflerin desteklenmesi sağlanıyor. Bunun dışında <gülüyor> e, kooperatiflerin kendi kendilerine bireysel kooperatiflerin verdiği e, bir takım prensipler var. Mesela karar verdikleri bir takım e, karın nasıl kullanılacağıyla ilgili prensipler var. Bunlardan e, bir tanesi artık yani maaşlar verildikten sonra kalan e, artık değerin yani karın yüzde yirmisinin <gülüyor> makinelerin e, yenilenmesi için... Her zaman ayrılması. Diğer yüzde yetmişinin de bizim hesaplarımıza yatması. Yüzde onunu diyelim ki vergiye veriyoruz. Yüzde yetmişinin de yine bizim hesaplarımıza yatması. Ama belli bir süre boyunca el doku, yani ona el dokunulmaması. Evet. Yani sermaye bir şekilde artırımı gibi. Ee, böyle heh, bir de şu, şundan bahsedeyim. En son zaten çok az vaktimiz kaldı. Ee, bahsettiğim banka. Ee, Kah e, Laboral Popüler adında yani e, halk halk kasası halk işçi kasası halk emekçi kasası evet. e, <gülüyor> denebilecek Tam bir banka <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle bir isimde banka kurmak bile bence baybayanlık yani. <gülüyor> yani, e, ha, halkın kasası bu e, da en başında e, yani şeyin e, Moncagón Ağı'nın kurulduğu ilk başlarda e, kuruluyor yani. Şu açıdan önemli bu da bir takım ekonomik çalkantılar olacağı öngörülerek ve o zamanlarda gidip bir kapitalist bankadan ve kapitalist sistemin parçası olan ve işte Mondragon'dan hiç memnun olmayan bir bankadan yüksek faizle kredi almak yerine kendi kooperatif bankalarını kurmak ve o kooperatifler sisteminin o alternatif ekonomi sisteminin finansal ayağını kurmuş olmak her zaman en başından beri düşündükleri ve yaptıkları bir şey. Ve hakikaten de özellikle ekonomik çalkantı zamanlarında yani çünkü 1950'lerin ortasında kurulmuş bir hmm. e, kooperatifler alanından bahsediyoruz. Ve <gülüyor> kaç tane küresel kriz geçirildi yani bundan sonra. Bundan sonra. E, ve hakikaten en az yani en az işletme kapatan ve en az e, işçi işten atan e, holdinglerden ekonomik yapılardan bir tanesi Mondragon İspanya'daki ki yani en son İspanya'nın içinden geçti kriz ve halen e, işsizlikler, işsizlik sayısı ne kadar... Hele e, genç işsizliğinde de. falan inanılmaz bir Aynen. rakam ee, oran var. Mondragon'da istihdam yavaşlamış durumda yani 80 bin, 83 bin kişi düzeyinde kalmış durumda yaklaşık 10 kişi 10 senedir ama mesela kapatmıyorlar ya da işsiz bırakmıyorlar ee, bu bankanın da tam görevi işte yani bu tür alkantı zamanlarında kredi ihtiyacını yani borç para ihtiyacını karşılamak. Ama asıl e, mandate diyeyim yani asıl hedefi e, kooperatifleşmeyi desteklemek. Yani eğitim kurumu gibi bankada asıl hedefi e, kooperatiflerin kurulması için kredi vermek. Ve e, kooperatiflerin desteklenmesi ve e, üretim alanında <gülüyor> e, kurulacak kredi, e, yani özel kredilerin dışında... Yani hem üyelere tüketici kredisi veriyor ama asıl şeyi e, bir finansal mekanizma orada yaratmak. Sadece BASK bölgesinde. bölgesinde değil ama değil mi İspanya'nın genelinde? İspanya'nın genelinde evet ama öncelikli olarak BASK bölgesinde. Önce BASK sonra İspanya. Evet sonra. aynen. E, son şeyi söyleyeyim. Şimdi Mondragon'un işçilerinin şu anda yani dünya üzerinde isti istihdam ettiği işçilerin sadece aslında e, yarısından azı, yarısına yakın ama yarısından azı COPEC e, üyesi. Bask'taki e, ve İspanya'daki yani bu en başta söylemiştim 103 işletmesi e, kooperatif yani İspanya sınırları içindeki ama diğerleri yaklaşık 150'ye yakını e, yurt dışında ve yani Çin'den Polonya'ya e, Fransa'ya kadar işletmeler var e, ve tedarikçileri var yani e, taşeronlaştırdığı bir takım hizmetler de var şimdi o yüzden diyorum ki e, kooperatifler çok güzel ama belli bizim eleştirebileceğimiz dinamikler onlar için de geçerli olabiliyor. İşte ee, işte yani onlar da işletme ve yani hani belli şeylerde ayakta kalmak için rekabetçi bir piyasa içinde. Şimdi piyasa meselesi burada önemli yani rekabetçi bir piyasa içinde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yani ee, Yurt dışı yani yurt dışı demeyeyim e, İspanya dışında kurdukları kooperat, e, şeyler işletmeler birincisi e, bu konuda verdikleri mülakatlardan anlayabildiğim kadarıyla birincisi daha farklı yasal mevzuatlara e, tabi olabiliyorlar. Yani kooperatif olarak kurulmasının ve bu maliyette olabiliyor. İkincisi mesela Polonya'da kurdukları e, işletmenin işçilerin... E, biz işçiiz, yönetmeyiz dediğini. <gülüyor> patron oluyor. Evet, yani biz patron olmak istemiyoruz, biz bilmeyiz, yapamayız diye çok gendirdiklerini yani ve o yüzden yani onun böyle daha e, kooperatif olamadığını. Polonya'da işçiler demiş bunları. Evet. O İspanyol rahibi. Oraya göndermek lazım. Polonya'ya malum evet, katolik yani evet. Belki <gülüyor> ikna, ikna eder yani. Ama hizmetli hayatta olduğunu zannetmiyorum <gülüyor> evet. artık. Ee, ama mesela Fransa'da kurdukları işletmelerde de işçilerin aşırı komünist olduğunu ve biz de kamu işletmesi olmak istiyoruz. Kooperatif olmak istemiyoruz. En karıştır barıştır yapacaksınız. Arasında <gülüyor> Almanya'da güzel bir kıvam <gülüyor> tutturacaksınız ve devam edeceksiniz yolunuza. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> yani <gülüyor> Almanya'da bir yerde tutulabilir, tutunabilir yani. Yani bir yandan böyle şeyler var. Yani sadece aman biz sadece İspanya'da ya da BASK'ta kooperatif kuracağız. Öbür yerlerdeki işleri evet. sömüreceğiz diye bir kafa olduğundan değil. Ama e, yani şu da şu önemli. Belli bir ekonomik organizasyonun tutması için arzu edilebilir, sürdürülebilir olması için. Yani burada kapiteş şirket de olabilir. Kooperatif de belli bir sosyalleşme gerekiyor. Şimdi Üç işine kapiteiz, kalmaması için. Evet. kapitalist şirket içinde belli bir sosyalleşme gerekiyor. Yani hem bildiğimiz ekonominin bu eğitimi vermesi gerekiyor hem yani hangi, yani neyi istediğini ve neyi yapabileceğini işçi olarak evet. sosyalleşme dediğim ya yani o kültürel bir boyutu var bunun. Yani Polonya'dakilerin biz beceremeyiz yönetim demesini işte Türkiye'deklerim belki işçisin sen işçi kal demesinin... ...Kardemir zamanında mesela Kardemir özelleştirilmesinde... E, ...şey almamıştı sendika almamıştı yani 90'ların başında olan bir özelleştirmede... ...biz işçiyiz işçi kalmak istiyoruz dediği için. Evet. E, Fransız işçileri de işte yani biz komünistiz kamu devlet, ...kamu işletmesi olması lazım herkesin demesi gibi yani... ...belli bir sosyalleşme olmadan bunlar sürdürülemiyor... Birincisi bunu söyleyecektim. İkincisi ee, de çok uzattım ama. E, şimdi yurt dışında yani İspanya dışında şeyler açılması, işletme açılması bayağı eleştirildi Mondragon'un. Yani sizin ne farkınız kaldı Nike'dan gibi. Yani siz de işte Çin'de şey açıyorsunuz falan yani ucuz emek falan diye. E, ve Mondragon'un buna cevabı. Şimdi biz delokalizasyon yapmıyoruz yani biz yer değiştirmek değil çok yerle yerleşmek yani multi lokalizasyon yapıyoruz diyorlar. Şimdi aradaki fark nedir derseniz aslında hakikaten de Mondragon'un küreselleşme uluslararasılaşmaya biten şey e, maliyet değil yani orası daha ucuz diye gitmiyor ve giderken... İspanya'daki ve Bask'taki şirketine ya da işletmesini kapatmıyor. Yani mesela Nike'ın yaptığı şey Amerika'daki ya da batıdaki üretim alanlarını kapatıp... ...tamamen ucuz emek olan yerler. Tabii üretmek. otomotiv sanayinde filan da Detroit. Aynen Detroit yani. Detroit olduğu gibi aynen. boşaldı yani. Aynen sanayisizleşmenin yaşandığı birçok yerde böyle. Ama şey için Mondragon için zaten istihdam vazgeçilmez bir kültür olduğu için... ...onlar yine yani onu kapatmadan... Artırıyorlar yani hani yayılıyorlar. Bir şey söyleyebilir miyim çok. son olarak yani Tabii. Polonya'daki ve Fransa'daki işçiler İspanya'daki modeli kabul etseler de aynı şekilde devam edebilecek bir e, teklifte gitmiş miydi Mondragon oralara? Evet o yani zaman, o mı? öyle şey olarak içindeki işletmenin içindeki yapı olarak öyle ama mesela işte şunu, Yasal mevzuatlar da var. Ha, bu işin yani için. onlar da var ve mesela bu e, mahalle meclisleri yani o ekonomik yapının ne kadar toplumsallaşıp toplumsallaşamayacağı sadece o ekonomik yapının nasıl örgütlendiği ile ilgili değil. Yani tek yani bir şirkette, tek bir grupla alakalı Aynen. değil. Evet. Aynen. Bunu artık Arjantin'le beraber 15 Daha gün sonra da, evet. tartışmaya <gülüyor> devam edeceğiz. <gülüyor> tamam. Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet. biz ekonominin sonu. Figrita Damam ve Bengel Kulut ile büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.